يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتثاتها وكل مهتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده Muhterem Kardeşlerim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Azze ve Cenne'nin El Esmaül en güzel isimleri dersini e, okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Kardeşlerim içinde bulunduğumuz ders öyle bir derstir ki yaratıcımız, Razıkımız, yoktan var edicimiz öldürecek olan ve öldürdükten sonra tekrar diriltecek olan Allah Azze ve Celle'yi kendisini Kur'an-ı Kerim'de ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da sünnetinde tanıttığı şekliyle anlamaya çalışıyoruz ve öğrenmeye çalışıyoruz. Ve bu bilgi yani Allah Azze ve Celle'yi en güzel isimleriyle tanıma bilgisi bize ne tür bir faydası vardır? Şimdi kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'den en çok korkan kimlerdir? اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءُ Allah'tan en çok korkan alimlerdir. Alim kimdir? Yani Allah Azze ve Celle'yi en iyi tanıyan kimselerdir. Eğer biz Allah Azze ve Celle'yi ne kadar çok tanırsak o kadar takva ehli yani Allah'tan en çok korkan Allah'a en çok takva ile e, iman eden ve imanı en üst derecede olan kimseler oluruz. Bunun da yolu ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'yi en güzel tanımadan yani bu isim ve sıfatları en güzel şekilde bilmeden geçmektedir. Şu ana kadar dersimizin yarısını geçtik neredeyse Allah'a hamdolsun. Ve öğrendiğimiz isimlerin tamamen tevhid içerikli isimler olduğunu gördük. Allah Azze ve Celle'nin bağışlayan olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin işte her türlü rızık verenin, öldükten sonra dirilten olanın ve daha çok birçok ismini öğrendik ki, Demek ki Allah'tan korkmanın en güzel yolu, en çok korkmanın yolu nedir? Allah'ı en güzel tanımadır. Bu baptan, bu açıdan gerçekten önemli e, dersler. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Tabii ki her şey nasip olduğu gibi bilimde bir nasip işidir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Bugünkü ismimiz Allah Azze ve Celle'nin Allah el-Şakur, el-Şakir. Allah eşşakurdur, Allah eşşakirdir. Kardeşlerim, eşşakur ismi, Allah Azze ve Celle'nin eşşakur ismi, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle dört yerde zikretmiştir. Birincisi, Fatır Suresi 30. ayeti kerimesinde, Allah Azze ve Celle buyurur ki, لِيُوَفِّيَهُمْ ve وَيَز۪يدَهُمْ min fadli Allah azze ve celle onların ecirlerini kat kat vermek ve lütuflarını artırmak içindir. Ve lütfundan artırmak içindir. İnnehu gafurun şakur. Muhakkak Allah bağışlayandır, şakurdur. Ve yine Satır suresi 34. ayeti kerimesinde Allah azze ve celle buyurur ki ve kâlül hamdulillahi allazî ezhebe annel hazen inna rabbena lagafur. Şakur. Allah Azze ve Celle'ye bu hüznü bizden gideren Allah'a hamdolsun muhakkak ki bizim Rabbimiz bağışlayandır, şakurdur. Ve Şura suresi 23. ayet-i kerimesinde وَمَنْ يَقْطَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ ف۪يهَا husne, Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شَكُرٌ Allah bağışlayandır şekurdur. Ve son olarak şekur ismini Allah Azze ve Celle Taqabun suresi on yedinci ayeti kelimesinde zikreder ve buyurur ki: "İntuqrudullah qardan hasanen yızaif l-kum ve yığfır l-kum. Allahu şekurun halim." Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, yani Allah yolunda sadaka verirseniz, ne yapar? Güzel bir şekilde. Yudağıifhu lakkum, sizin için onu ne yapar? Artırır Allah Azze ve Celle. Voyaqfir ve sizi bağışlar. Vallahu şakoorun Halim, Allah şakordur, Halimdir. Allah Azze ve Cellenin aşkir ismi ise Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmektedir. Birincisi Bakara suresi 158. ayeti kelimesinde. Omen tatta ve ta inna alim her kim de gönlünden koparak hayırlı işler yaparsa muhakkak ki Allah şakirdir alimdir ve son olarak nisa suresi 147. ayeti i kerimesinde Allah azze ve celle buyurur ki ve ma bi in şekerteum ve eğer diyor şükrederseniz ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? وَكَانَ Allahu شَاكِرًا alime. Allah mükafatları veren ve alim olandır. Her şeyi bilendir Nisa 147. ayeti kerimesinde. Kardeşlerim bu ayetlere yaklaşık 6 tane ayete baktığımız zaman bu iki isim. Şakur ve Allah Azze ve Celle demek ki itaat edenlerin mükafatını verendir Allah Subhanahu ve Teala. Lütfundan verdikçe verendir. Birçok şekilde sevabı bol bol verendir. Demek ki El Şakir ve El Şakur isminin manasına baktığımız zaman Allah Azze ve Celle katında hiçbir Amel işleyenin ameli zayi olmaz. Allah Azze ve Celle en ufak zerrenin bile yapılan en ufak amelin bile nedir? Mükafatını kat kat verendir Allah. Neden? Çünkü Allah eşşakurdur, Allah eşşakirdir. Bu da ne demek? Her amel işleyenin amelinin mükafatını Allah hesapsız kat kat verendir. En ufak ameli bile kabul eder Allah Azze ve Celle. Ve onun gamelini ne yapar? Birçok şeylerle, karşılıkla mükafatlandırır Allah Subhanahu ve Teala. Evet, hani hadiste geldiği gibi kim Allah'a bir karış yaklaşırsa Allah ona bir zira yaklaşır. Kim bir zira yaklaşırsa Allah ona ne yapar? Çok daha fazlasıyla yaklaşır. İşte nedir? Bu yapılan hasenatın Allah Azze ve Celle katında kat kat değer görmesi Allah Azze ve Celle'nin yaptığımız hasenata iyiliklere kat kat mükafat, kat kat karşılık vermesini gerektirir. Çünkü Allah şakurdur, Allah eşşakirdir. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle bir hasenat işlediğimiz zaman en az kaç ecir veriyor? 10 ecir veriyor. Ve bu bizim samimiyetimiz ve ihlasımız ya da Allah'ın fazlıyla kaça kadar gidiyor? 700 yüz misline kadar gidiyor. Peki günah işleseniz bir tane. Allah Azze ve Celle eşşakurdur, Allah eşşakirdir. Yaptığınız bir amelin karşılığında, hasenatın karşılığında... En az onla çarpar Allah Azze ve Celle. Bu yedi yüze kadar ne yapar? Yedi yüz kadar gider. Çünkü Allah şakurdur, Allah şakirdir. Ve ne yapar? Ta göklerdeki melekler bile size ne yapar? Sena eder, sizi överler. İşte Allah nedir? Allah şakurdur, şakirdir Allah subhanahu ve teala. Sahabeyi düşünün kardeşlerim. Sahabe öz vatanı Mekke'yi ne yaptı? terk Birçokları işkence gördü ve Mekke'den Allah Azze ve Celle'nin emriyle Medine'ye hicret ettiler. Hiçbir şeyleri yoktu. Her şeylerini terk ettiler. Mallarını eşlerini, çocuklarını iman etmeyen. Daha sonra ne varsa her şeyi terk ettiler. Hani tabiri caizse bir ceket bile alamadan Medine'ye gittiler. Ama Allah Azze ve Celle onlara ne yaptı? Dünyanın mülkünü açtı, fetihler açtı. Ve onlara bol bol ganimetler ihsan eyledi Allah subhanahu ve teala. Yusuf aleyhisselamı düşünün. Yusuf aleyhisselam öyle kötü bir fiilden yapmaktansa ne dedi? Sicin yani hapise atılmak, zindana atılmak benim için daha hayırlıdır diyerek ne yaptı zindanı tercih etti. Peki Allah Azze ve Celle ona neyle mükafatlandırdı? Belli bir sabırdan sonra Mısır'ın neredeyse en büyük vezirlerinden olma şerefini bahşetti Allah Subhanahu ve Teala. Gelelim şehitlere. O düşmanları elinde, vücutları paramparça olan şehitlere Allah ne yaptı? O cennette yeşil kuşun diyor şeyinde kursağında veya içinde istedikleri yere gidip istedikleri nehirlerden su içen kuşlara çevirdi. Kuşların kursağına yerleştirdi. Bu da ne zamana kadar? Ta ediyor kıyamet kopana kadar bu şekilde devam ediyor ve Allah onları ne yaptı? Kat kat mükafatlandı Allah subhanahu ve teala. Peygamberlere bakın ne zaman bir ümmete peygamber gönderilse hep Alay ettiler, şerefiyle alay ettiler, ırzıyla alay ettiler, sövdüler, mecnundur dediler, delidir dediler. Her türlü sözü söylediler. Ne ırzlarına ne şereflerine dil uzatmadık hiçbir şey bırakmadılar şereflerine, haysiyetlerine. Peki Allah Azze ve Celle peygamberlere ne yaptı? Onları kendisi ve melekleri ördü. Bırakın o kafirlerin sövmesini, saymasını, işte haysiyetleri, şerefleri hakkında konuşmasını Allah Azze ve Celle ne yaptı? Onlara salat ve selam eyledi. Melekleri de onlara salat ve selam eyledi. Evet, demek ki kardeşlerim bu nedir? Allah Azze ve Celle'nin eşşakur ve eşşakir olmasındandır. İşte onlara Allah Azze ve Celle kat kat, mükafatlarını verdi. Belli bir imtihandan, belli bir sabırdan sonra. Düşünün Allah Azze ve Celle şekurdur, Allah Azze ve Celle eşşakirdir. Düşünün bagi olan, fahişi olan bir kadın ne yaptı? Çölde susuz kalmış bir hayvana ne yaptı? E, su ikram etti. Kuyudan su verdi. Ve Allah onu bağışladım dedi. diyor Ve yine aynı şekilde Müslümanların yolundan bir dikeni alıp çeken, uzaklaştıran bir adamı da Allah Azze ve Celle bağışladığını söyledi. Bu da nedir? Hep o şeyle alakalı ihsan, e, şekur ve şakir e, e, ismiyle alakalıdır. Şimdi kardeşlerim Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Kulun kendisi için aslında kendisi için yaptığı bir amele mükafat veriyor. Normalde insan, insan nedir? İnsan kendisine iyilik yapana bir teşekkür eder ya da mükafat verir, karşılık verir. Ama Allah, siz kendinize iyilik yapıyorsunuz, Allah da karşılık olarak size kat kat mükafat veriyor. Çünkü Allah şakurdur, Allah eşşakirdir. Düşünün Allah Azze ve Celle'nin biraz önce Nisa 147'de buyurduğu gibi مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ in şekertum ve وَاَمَنْتُمْ eğer Allah'a şükrederseniz ve Allah'a iman ederseniz Allah size niye azap etsin? Allahu اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Çünkü Allah şakirdir. Allah Azze ve Celle yaptığınız amellere kat kat mükafat verendir ve Allah her şeyi bilendir Subhanahu ve Teala. Demek ki şakur iyilik sahibinin iyiliğini, sevabını zayi Etmez, kötülük sahibinden de başkasına azap etmez Allah Subhanahu ve Taala. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin şükrüyle alakalı, yani kullarına kat kat mükafat vermesiyle alakalı ve Allah Azze ve Celle düşünün, zerre miktarı kadar kalbinde iman olan ya da çok az amel işleyen kimseleri ne yapmıştır? Cehennemden çıkarmıştır, çıkaracaktır Allah subhanahu ve teala. Evet, şimdi kardeşlerim Allah Azze ve Celle küfrü, zalimi, cehaleti, katı kalpliliği, cimriliği ne yapmaz? Sevmez. Çünkü Allah cemildir, cemali sever, güzelliği sever. Allah alimdir, alimleri sever. Allah merhamet sahibidir, merhametlidir. Merhamet sahibini sever, Allah iyilik sahibidir, iyilik yapanları sever, Allah mükafat verendir, şekurdur, iyiliğe karşı mükafat verenleri sever. Allah çokça sabredendir, sabredenleri sever, Allah cömerttir, cömertleri sever, Allah günahları gizleyendir, örtendir, günahları örtenleri sever, Allah her şeye gücü yetendir, acizleri sevmez. Güçlü Müslüman, zayıf Müslümandan, müminden Allah'a daha sevgilidir. Allah affetmeyi sever, affedenleri sever. Allah affedicidir, affedenleri sever. Allah tektir, teki sever. Demek ki bunlar nedir? Hep Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin getirdiği etkiler e, arasındadır kardeşlerim. Ve Allah bunların hep zıttını ne yapar? Asla ve asla sevmez Subhanahu ve Teala. Demek ki kardeşlerim bir önceki ayetleri okuduğumuz ayetlere baktığımız zaman Allah Azze ve Celle gafur ve şekur ismini birlikte zikrediyor. Allah'u gafurun şekurun. Gafur neydi? Bağışlayan. Şekur yapılan Allah kulunun yaptığı amele kat kat mükafat verendir. Allah Azze ve Celle kulunun. Günahı ne kadar çok, ne kadar büyük olursa olsun onları ne yapar? Bağışlayacağını söylüyor Allah subhanahu ve teala. Ve yine Allah şekurdur. Zerre miktarı kadar dahi bir amel işlese Allah onun amelinin o yaptığı o zerre miktarınca amelinin karşılığını vereceğini ne yapmıştır? vadetmiştir etmiştir ve vermiştir Allah subhanahu ve teala. Onun içindir ki. Bir Müslümanın Allah günah yaptığı günahlarından dolayı Allah azze ve Celle'nin bağışlanmasından, bağışlamasından, kendisini bağışlamasından ümidini kesmesi asla ve asla düşünemez. La taqnato min rahmetillah. <gülüyor> Allah'ın rahmetinden ne yapmayın, ümidi kesmeyin. Yani işte günahım çoktur. Allah beni bağışlamaz gibi sakın bir yeyse Düşmeyin çünkü Allah'ın bağışlamasından ümidi kesen ancak kafirlerdir. Demek ki bir insanın bir Müslümanın günahı ne kadar çok olursa olsun yer dolusu günahla gitseniz Allah bir o kadar bağışlamayla ne yapar kulunu bağışlayandır. Ve yine bir Müslümanın yap, e, yaptığı en ufak bir ameli dahi ne yapmaması gerekir? Güçümsememesi gerekir. Çünkü Allah eşşekurdur. Allah eşşekirdir. Zerre miktarı kadar dahi yapılan amelin karşılığını Allah Subhanahu kat kat verendir. Çünkü Allah gafurdur. Allah şekurdur Subhanahu ve Teala. Bizler de kardeşlerim Allah azze ve celle'nin bu iki ismiyle yani gafur ve şekur ismiyle bu yüce ismiyle Günahlarımızı bağışlamasını, işlerimizdeki israfımızı bağışlamasını ve salih amellerimizi kabul etmesini Allah'tan niyaz ederiz. Çünkü o gafurdur, şakurdur. Allah hepimize hayır versin. Evet Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerinden bir değeri ise El Halim ismi. Allah Azze ve Celle Halim'dir. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah Azze ve Celle bu ismini yani El Halim ismini zikretmiştir. Bunlardan bir tanesi Fatır Suresi 41. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle buyurur ki İnnallâhe yumsiku semâvâti vel ardi emtezûla Allah Azze ve Celle yok olmaması için gökleri ve yeri tutandır. Ve le'in zâletâ in emsekehumâ min ahadin min ba'di. Eğer o yani yerler ve gökler helak edecek olsa onu ondan sonra tutacak Allah'tan başka hiç kimse yoktur. اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا Allah halimdir, gafurdur. Ve Bakara suresi 235. ayeti kerimesinde وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَحْذَرُوا Şunu çok iyi bilin ki Allah Azze ve Celle içinizde olanı bilir öyleyse ondan sakının ve alimu Allaha gafurun halim şunu çok iyi bilin ki Allah gafurdur bağışlayandır halimdir ve yine ahzab suresi 51. ayet-i kelimesinde buyurur ki subhanu ve teala vallahu ya'lemu ma fi kulubikum Allah sizin kalplerinizde olanı bilmektedir bilir ve Allahu aliman haliman Allah her şeyi bilen alimdir ve Halimdir. Manasına baktığımız zaman el halim ismi Allah subhanahu ve teala kullarının günahlarından ve masiyetlerinden dolayı onları cezalandırmada acele etmeyendir. Allah halimdir ve Allah azze ve celle kullarının kendisini inkar ettiğini küfre düştüklerini isyan ettiklerini görür ama ne yapmaz? Onlara hemen dünyadayken azap etmek için acele etmez Allah subhanahu ve teala. Onlara isyanlarına ma rağmen masiyetlerine rağmen ne yapar? Nimetler verir ve çok günahlarına rağmen onlara nimet verir ve o kişilere mühlet verir Allah azze ve celle. Olur ki tövbe ederler olur ki ne yaparlar Allah'a yönelirler de güzel bir mümin olurlar, Müslüman olurlar diye Allah Azze ve Celle onlara mühlet verir Subhanahu ve Teala. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin e, onların küfürleri, isyanlarına rağmen onları bağışlaması ya da onları azapta acele etmemesi Allah Azze ve Celle'nin haşa aczinden değildir. Bilakis kuvvetinden ve kudretindendir. Allah azze ve celle buyurur ki: E welam yesiru fil Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Feyanduru kefe kana aqibatu'llezina min qabluhum. Kendilerinden öncekilerin akıbetlerini görmek için onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Dolaşmazlar mı? Kan wa kanu ashadde minhum Onlar onlardan neydi? Kuvvet olarak çok daha güçlülerdi. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِعُجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Ne göklerde ne de yerde Allah Azze ve Celle'yi aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Innahu kana عَل۪يمًا kadira. Allah alimdir her şeyi bilen kadira ve her şeye gücü yeterdir. Yani onları mühlet vermesi veya kafirleri isyan edenleri hemen cezalandırmaması haşa. Allah'ı aciz bırakacak bir şey değildir. Allah Subhanahu ve teala masiyet ehline, günahkar ehline ve bütün zulümlerine karşı ne yapmıştır? <gülüyor> bütün zulümlere karşı eğer onları hemen cezalandıracak olsaydı yeryüzünde hareket eden hiçbir şey olmazdı. Allah Subhanahu ve teala Nahan suresi 61. ayeti kerimesinde buyurduğu gibi ve lauyu akidu Allahu nasebi zulmihim. Şayet Allah Azze ve Jalle zulmlerinden dolayı insanları hemen cezalandıracak olsaydı, me tarake <gülüyor> aleyhaminda yer yüzünde hiçbir canlı bırakmazdı Allah Subhanahu wa Taala. Ve lakin yuakhirhum ila ajil Fakat Allah belli bir zamana kadar onları geciktirir. Feeza caa onların ecelleri vakitleri geldiği zaman da la yestahirun saaten ne bir saat ileri ne de bir saat geri alınır. Yine Allah azze ve celle Kehf suresi 58. ayeti kerimesinde buyurur ki Rabbukel gafururur rahme Allah bağışlayandır, merhamet sahibidir. لَوْ يَآخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ Şayet yaptıkları yüzünden onları dünyada cezaya çaptırsaydı, elbette azaplarını çarçabuk verirdi Allah subhanahu ve teala. Hayır onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki o gün gelince hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar. Ve bütün... Bunlara rağmen yani Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmaları, Allah Azze ve Celle'yi öfkelendirmek için o kadar çaba sarf etmeleri, dinine savaş açmaları ve Allah Azze ve Celle'nin dostlarına savaş açmalarına rağmen Allah Azze ve Celle onlara karşı yumuşak davranmıştır. Ve birçok şekilde onları rızıklandırmıştır. Sahih Sahih Bukhari'de gelen bir rivayette Ebû Hüreyre radıyallahu Allah Resulü diyor ki Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Adem oğlu bana söver diyor. Ve onun bana sövmesi yakışmaz diyor. Ve Adem oğlu beni yalanlar diyor. Ve beni yalanlaması da bana yakışmaz yakışmaz diyor. Onun diyor bana sövmesine gelince innelî veleden yani benim bir çocuğumun olduğunu şey yapar diyor söyler diyor. Bu nedir? Allah'a aşağı söylemektir. Ama diyor beni yalanlamasına gelince diyor ilk yarattığı gibi tekrar beni döndürmeyecek. Yani tekrar beni e, dil etmeyecek demesidir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anhu'dan Allah Resulü aleyhissalatu ve diyor ki Allah'tan diyor duyduğu bir eza'ya karşı daha sabırlı hiç kimse yoktur diyor. Çünkü sizler Allah'a çocuk isnat ediyorsunuz Allah size Allah ise size afiyet veriyor ve rızık veriyordur. Emril Kayyim Rahimullah diyor ki Allah azze ve celle bu sövme ve yalanlama ya binaen yalanlama ile beraber Allah azze ve celle ne yapar? Onları rızıklandırır. Onlara afiyet verir ve ne yapar? Onları cennetine davet eder. Ve tövbe ettikleri zaman tövbesini kabul eder Allah subhanahu ve taala. Ve İyilik yaptıkları zaman iyilikleri, e, kötülüklerini yapar, giderir iyilikleri, kötülüklerini giderir ve bütün durumlarda Allah onlara yumuşak davranır, onlara resuller gönderir ve ne yapar? Onlara yumuşak davranmalarını emreder Allah Subhanahu ve Taala. Düşünün Firavun gibi bir şahıs, yani e, azgınlıkta e, en zirvede olan. Ben sizin ilahınız diyen bir Firavun'a bile Allah Azze ve Celle ne diyor? اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَىٰهُ Firavun'a gidin çünkü o azmıştır. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا Ve ona ne yapın? Yumuşak söz söyleyin. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ اَوْ يَحْشَمْ Umulur ki ne yapar? Öğüt alır ya da korkar buyuruyor Allah. Subhanahu. Ve, ve yine Allah Azze ve Celle kendisine çocuk isnat edenlere yumuşak davranmış ve onları tövbeye çağırmıştır. Ve tövbe kapılarını onlar için açmıştır. Diyor ki Allah Azze ve Celle Maide suresi 73 ve 74. ayeti kerimesinde لَقَدْ كَفَرَ Allah üçün biridir diyenler muhakkak ne olmuştur? Kafir olmuştur. وَمَا مِنْ اِلَٰهِنْ اِلَّا اِلَٰهُنْ وَاحِدٍ Allah'tan başka ilah yoktur, tektir. فَاِنْ لَمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ Eğer diyor onlar bu söyledikleri sözlerden vazgeçmezlerse لِيَمَسَّلْنَا لَذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ Onlardan kafir edenlere ilim bir azap dövecek, diyecektir. اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ Siz Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma وَاللّٰهُ غَفُورٌ Rahim Allah bağışlayan merhamet sahibidir. Yani düşünün Allah Azze ve Celle'nin, Allah Azze ve Celle çocuk isnad edenlere bile ne yapıyor? Allah Subhanahu ve Teala tövbe etmez misiniz, Allah'tan bağışlanma dilemez misiniz diyerek ne yapıyor? Onları tövbeye davet ediyor Allah Subhanahu ve Teala. Bütün bunlara rağmen. Çünkü Allah gafurdur diyor. Allah bağışlayandır. Allah rahimdir. Allah merhamet edendir. Subhanahu ve Teala. Şimdi... Burut suresinde... Allah Azze ve Celle... asabul ashabından Ashab bahseder. Bir şekilde iman eden bu topluluk... Ne yapılır? Kocaman kocaman çukurlar kazılır. İçerisine ateşler konulur. Ve... İmandan dönmeyenleri ne yaparlar? Tek tek ona, o ateşe atılırlar. Bütün bunlara rağmen Allah Azze ve Celle bu fiillerden sonra, fiillerinden sonra onları tövbeye davet etmiştir. Buruş Suresi 10. Ayet-i Kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ O mümin erkekleri ve mümin kadınları ateşe atıp yani şey ateşte yakanlar var ya diyor tüm melemler youtube. Sonra da tövbe etmeyenler. Yani bu fiili yapıyorlar. Allah Azze ve Celle onları tövbeye davet ediyor ve buna rağmen tövbe etmeyenler. Falahum azabu cehennem, volahum azabul harik. Onlar için cehennem azabı ve onlar için yakıcı bir azap vardır. Hasanül Basri rahimuhullah diyor ki şu diyor Allah'ın keremine ve cömertliğine bakın ki diyor. Onlar diyor evliyasını yani iman edenleri öldürdüler. Onlar ise Allah ise diyor onları tövbeye ve mağfirete davet etti diyor. Kim onlardan bunu yaptıktan sonra tövbe etmezse işte o zaman onlar için cehennem azabı vardır. İşte Allah'ın keremi Allah Azze ve Celle'nin cömertliği bu kadar büyüktür. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin hilmi yumuşaklığı kullarına yumuşak davranmasıyla alakalı... Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri nedir? Tutmuş olmasıdır ve onun e, yani düşünün Adem oğlunun insanların o kadar günahına, o kadar şirkine ve o kadar küfrüne rağmen Allah Azze ve Celle yok olup gitmesin diye gökleri ve yeri tutmuştur, tutardır, tutandır Allah Azze ve Celle. Fatır suresi 41. ayeti kelimesinde inna <gülüyor> Allah yumsuku səmavat ve arda antazula yok olup gitmesin diye gökleri ve yeri tutan Allah'tır. Ve in in min min ba'di. Eğer o yok olup gitse ondan sonra hiç kimse ne yapamaz? Allah'tan başkası tutamaz. <gülüyor> Allah kullarına karşı yumuşak davranan ve onları Bağışlayandır buyurur Subhanahu ve Teala. İbn e, Allame İbn Sa'di Rahimullah tefsirinde bu ayetle alakalı diyor ki Allah Azze ve Celle burada e, kudretinin kemalinden, rahmetinin tamam olmasından ve yumuşaklığının ve mağfiretinin çok geniş olmasından bahsediyor Subhanahu ve Allah Azze ve Celle gökleri veri yok olmaması için tutuyor. Ve eğer diyor onlar e, tutmayacak olsaydı yani onu Allah'tan başka hiç kimse ne yapamaz? Tutamaz ki mahlukat bunun ne gücü yeter. Bundan aciz kalırlardı diyor. Fakat Allah Azze ve Celle bu şekilde hüküm vermiştir. Ki ne anlasınlar? Allah Azze ve Celle'nin azametini kudretini anlasınlar. Allah Azze ve Celle'ye karşı kalpleri iclelle, tazimle yani onu yüceltmeyle dolsun ve Allah'a karşı muhabbet duysunlar, Allah'a karşı saygı duysunlar diye böyle yapar Allah Subhanahu ve Teala. İşte, muhakkak ki kardeşlerim eğer Allah Azze ve Celle dilese gökten üzerlerine taş yağdırır. Dilese o yeryüzü ne yapar? Onları hemen yutuverir. Fakat Allah Azze ve Celle mağfireti, yumuşaklığı onlara karşı halim olması nedir ve mağfireti vardır. Çünkü Allah innahu kana gafura. Allah onlara karşı yumuşak davranan ve bağışlayandır. Subhanuhu ve teala. Allah Azze ve Celle Kur'an'da halim ismini ilim ismiyle birleştirmiştir. Aynı şekilde aynı yerde zikretmiştir. Diyor ki, Hac Suresi 59. ayetindeki kelimesinde, Leyydukhilen nahum mudkhalen yerdawna. Onları, onların razı olduğu, onun razı olduğu yere girdirecektir Allah Subhanahu wa Taala. Ve, ve inna la alimun halim. Allah her şeyi bilen ve kullanma karşı yumuşak davranandır diyor. Ve yine Allah Azze ve Celle el halim ismini. Zengin yani zengin olma, hiçbir şeye muhtaç olmama ismiyle birlikte zikrediyor Sübhanu Teala Bakara suresi 263. ayeti i kerimesinde kavlun ve mağfiretun hayrun min Güzel bir söz ve bağışlama kendisinden sonra eza verici verici olan bir sadakadan çok daha hayırlıdır. Allahu Ganiyun Halim. Allah Gani'dir. Hiçbir şeye ihtiyaç duymayan ve kullarına karşı yumuşak davranandır. Ve yine Allah Azze ve Celle el Halim ismini biraz önce zikrettiğimiz esşekur ismiyle birlikte zikrediyor. İntakurudullah qardan hasene. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, yani Allah yolunda harcarsa, sadaka verirse, yudaiifhu lakum ve Onun için kat kat verir ilik verir ve sizi bağışlar. Vallahu şakur'un halim. Allah mükafatı bol olan ve kuluna karşı yumuşak davranandır. Ve yine Allah azze ve celle el halim ismini el gafur ismini birlikte zikretmiştir. Ve alemu en ya'lemu ma fi enfusikum fahzaru. Bili ki Allah sizin içinizde olanı bilir. Öylese ondan sakının. Ve alemu en Allah Halim iyi bilin ki Allah gafurdur, bağışlayandır ve kuluna karşı yumuşak davranandır. Allah azze ve celle hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah azze ve celle'den hakkıyla korkan günahlarından dolayı tövbe eden ve bağışlanmayı dileyen Allah'ın da bağışladığı kullarından eylesin inşallah. Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Bize hem dünyada iyilik ver hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Merhametinle rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bizi ve neslimizi Namaz kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Allahumma amin, subhaneke, Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente astaghfiruka ve atubu ileyk ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.